Ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9'a çıkardınızsınız ve iklim için program başladı. Ben Can Tombil. Ben Doğuş Meramcı. Aynı caz olmaz. Destek için dinleyicimiz Tekin Özerter'e de teşekkür ederiz bir haftalık aradan sonra tam kadro olarak karşınızdayız aynı evet. zamanda. Eee şeyle bu günün en önemli haberi sayılabilir. Hatta belki de yüzyılın binlerce yılın en önemli haberlerinden biri yayınlandı. Guardian gazetesinde yani beş büyük yok oluş olayından e, bahsediliyor yeryüzünde. Eee ve şimdi de altıncısının içinde olduğumuz özellikle Elizabeth Colbert'in kitabından sonra aynı adı taşıyan çok üzerinde duruluyordu. Fakat bundan önceki büyük yok oluşta 252 milyon yıl önceki Permian diye adlandırılan jeolojik dönemin sonunda e, kara e, denizdeki hayvanların e, denizdeki canlı türlerinin daha doğrusu %90'ını Karadakilerin de omurgalıların yüzde yettişiğini yok eden ve bir daha geri dönmemecesine yok eden büyük olayın e, ve on milyon yıldan fazla yılla ancak insan e, şeyin kendini toparlayabildiği canlılar aleminin filan bu korkunç olaydan şimdi bu bu konuda yapılmış yeni bir araştırma da e, ortaya çıkıyor ki bu büyük ölüm meselesi işte bir gök taşından filan olmamış zaten olmadığı şüpheli olmadığından epey şüpheleniliyordu ama bu ispatlanmış baya Utah Üniversitesi'nden jeologlar çalışıyorlar bunun üzerine Benjamin Burger diye birisi bir profesör ve sonuç olarak bir videosu da çıkmış bunun ben görmedim daha henüz ama. Guardian haberinde söylüyor ve toksik bir cehenneme dönüşmüş dünya. E, oksijensiz bir okyanus tamamen yani e, bir ölü alana dönüşmüş okyanusla falan ve suçlu bulunmuş kömür. Evet altıncı yok oluş olarak nitelendiriyorduk galiba içinde bulunduğumuz evet, evet. durumu. Bu kaçıncı oluyor? Bu beşinci. beşincisi. ...bu bahsettiğiniz beşincisi... ...içinde bulunduğumuz altıncısı... ...evet Evet evet. bu bahsettiğim beşinciden bahsediyoruz... ...bir öncekinden yani... Ee, e, ...yok... ...bir dakika... ...evet altıncı büyük... ...olacak bu... ...şimdiye kadar ki bu... ...en ölümcül olanı iki iki milyon yıl önce... ...beşinci değil o herhalde... ...öyle bir şeyden bahsediyoruz... Ama o saydıklarımızın arasındaki e, dünyadaki en büyük, canlılığı tamamen ortadan kaldıran. Yani neredeyse tamamen evet. ortadan kaldıran. Belki de hiçbirimiz olmayacaktık eğer toparlamasaydı. Bir ödümüza benzeyen de bir yaratık kalmış karada. Onlar, onun torunları olduğumuz da söylenebilir. Yani milyonlarca yıl sonra. Neyse sonuç yok. Beşinci zaten bundan önceki işte dinozorların yok ortadan oldu. yok oldu evet. 65 milyon yıl önceki. Bu 252 milyon yıl önceki. Daha önceki. bahsediyoruz ama burada işte çok yüksek cıva ve kurşun bulunmuş araştırma örneklerinden ve aslında yani şey olsa bir gök taşı düşse bir takım rare metal denilen ender rastlanan metaller olması gerekiyor. O Onlar bulunamamış. Şeyden galiba Ömer abi Rusya'da Sibirya bölgesinde dünyanın en büyük volkanik evet. patlaması oluyor. Ve orası kömür yataklarıyla dolu. Ve lavlar kömür yataklarını da e, etkileyip orayı yakınca Yakıyorlar. evet gökyüzüne inanılmaz derecede karbondioksit salınıyor. Hem e, yanardağdan hem kömürlerin yanmasından dolayı. Ve büyük yok oluşa öylece giriyoruz. Ondan sonra da bir daha güneş göremiyoruz. Sonrasında da bayağı yine soğuklar başlıyor. Evet. Bir ardından süre. sıcaklar başlıyor. Önce soğuklar başlıyor ardından sıcaklar başlıyor ve bunlar biner yıl falan sürüyor. Çok uzun dönemler alıyorlar. Evet yani karbonifer dönemin sonu deniyor işte bu permian çağının sonunu belirleyen şeyde. O da zaten karbonifer, karbon kömür demek yani zaten. Kömür taşıyan yerlerde gidiyor. Bunun niye en şiddetlisi olduğunu savunuyorlar konusunda bir örnek vermek istiyorum. Hani e, dinozorların yok olduğundan bile daha ağır bir yok oluşun içinde olduğumuzu söylüyor bilim insanları aslında. Evet. Şu dönemde e, bunun e, en büyük nedeni e, şu. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin verilerine göre şu anda 13 dakikada bir bir canlı yeryüzünden sonsuza kadar yok oluyor. Yok oluyor evet. Yani şöyle diyebiliriz 13 dakikada bir canlı için yeryüzünde bir kıyamet yaşanıyor. Yani biz şu programı yaparken bile iki tür yok ortadan yok oluyor ortalama. Ve bu yok oluş hızı dinozorların yok oluş dönemdeki yok oluş hızından bin kat daha fazla. ...çok hızlı ve çok şiddetli bir yok oluşun... ...içindeyiz yani aslında. Evet yani... ...şimdi şöyle de bir, bir iki... ...bilgi daha ilave edeyim. Bu hakikaten... ...üzerinde ne kadar durulsa... ...o kadar az... ...şey yani... E, lavalar, lav, ...lavlar işte... ...bütün... ...magmaları ortaya çıkarınca... ...patlamalar, intifalar yani... ...ve... ...kömür depolarını olduğu gibi... ...kömür yataklarını yakmış... Bu da bir dizi olaya yol açmış deniyor işte. Yani bir kez sülfür gazı çıkıyor tabii emisyonları. O da e, asit yağmurları denen olaya ve mevcut o dönemdeki 250 küsur milyon yıl önce 252 hatta tam e, dönemdeki ormanları yok ediyor asit yağmuru. Ayrıca e, karbon emisyonları salımları da e, okyanusları yaşanamaz hale getiriyor. Asit yükseltiyor ağır şekilde ve dünyayı ısıtıyor. Bütün deniz hayatının büyük ölçüde sona erdiriyor ve ölüler ölen hayvanlar ve türlerin bir takım bakterileri besliyorlar. Onlar da toksik hidrojen sülfür. ...atmosfere, bırakıyorlar. atmosfere evet. bırakıyorlar. Yani bu bir... Hepsi üst, üste üst üste geliyor. Üst üste bir bileşik evet. kaplar gibi bir şey işte zaten. Evet. Bir, ve o da daha fazla türün yok olmasına, ölmesine yol açıyor. Ve büyük de bir metan ışıkırması e, olmuş okyanuslardan e, ısınınca. E, o da daha da küresel ısınmayı ısıtmış. Yani tam bir kısır döngü evet. manzarası yani şöyle demiş bu araştırmayı yeni sonuçlandıran çok ilginç bir şey tamamını da belki de okumakta yarar var şey işler kötüden daha da kötüye gitti ve şimdi hayatın neredeyse tamamen yok olduğunu şimdi çok daha net anlatabiliyoruz şöyle sıralamış Berger adlı bilim insanı küresel ısınma asit okyanusları anoksi yani oksijensiz ölü alanlar ve dördüncü olarak artık sözünü bile etmeyelim tamamen toksik zehirli bir atmosfer yani yaşadığımız bugünleri konuşabildiğimiz gördüğümüz için şanslıyız demiş evet. şimdi devamı daha da korkunç çünkü bugüne 252 milyon yılla bugün arasında da çok ürkütücü paralellikler var Dana Nucitelli'nin haberinden okursak. Yani aynı hızlı iklim değişikliği bugün de var. Tehlikeli. Ve karbon 12 yani daha hafif bir karbon molekülü atmosferde daha fazla varmış o güne göre. Çünkü atmosferdeki karbon seviyelerinin E, ...yük zemvesi e, artışı tamamen insanların fosil, fosil yakıt, yakıt yakmasından kaynaklanıyor. Evet, volkanik şeyi ayırt edebiliyoruz. O biraz daha kalın bir karbon. Evet. E, köm kömür var, ve şey. petrolü çok net bir şekilde ayırt edebiliyor insan. Ve o zamana göre, 252 milyon yıl öncesine göre daha fazla e, okyanuslarda ölü bölge oluşmaya başlamış ve yanan kömürde asit yağmuru çıkarıyordu. Biz bunu işte temiz hava yasalarıyla hallettik diyor haberde. Yani Batıda, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Britanya'da filan. Fakat sülfür dioksit şeyi de yapıldı. Ama şimdi karbondioksit kirlenmesini önleye, önlemekte çok yetersiziz yükseliyor. İşte Paris anlaşması habire konuştuğumuz şey ve okyanusların asitlenme seviyesi giderek artmakta ve şu andaki şeylerde özellikle Grönland'dan falan gelen haberler Kuzey Kutbunda 32 derece falan gibi evet, ortalamanın üstünde geçen hafta yani, vardı. Ortalamanın üstünde 32 yani, derece insanı çok şaşırtan bir şey. Yani duda kuçuklaması lafı bile Artık yetmez yani. Toplar savun akuma'na Kutu... gelmiş diyebiliriz neredeyse. Çok acayip bir şey. Yani her ikisi de sonuçta her ikisi de 252 milyon yıl arayla e, kömür yanmasından biri kendiliğinden e, volkan patlamalarıyla yanar dağlarda birisi de insanın ...insanın patlamalarıyla... kömür yakmasıyla beraber geliyor. Yani 2011'de yapılan... ...bir araştırmaya atıfla bitiyor... ...bu haber. Son 500 yıl içinde... Ee, ...senin de biraz önce söylediğin gibi... E, ...yücel... ...yani şey... Ee, en daha önceki beş büyük yok oluştan daha hızlı, büyük bir hızla... E, türlerin tükenişinden bahsediyoruz. Berbat bir durum var ya. Durum var, yani. var aynen. E, şimdi insanlar şey sorabilirler, yani 13 dakikada bir tür yok oluyor ama biz halen yaşıyoruz. Bu nasıl oluyor? Yani bizim günlük hayatımızı, konforumuzu genelde çok etkilemiyor şu andaki bu yok oluş durumu ama aslında bu büyük bir yanılgı. Biz e, şunu unutmamak lazım. Bütün canlıların bir araya gelmesi ekosistemi oluşturuyor ve bu ekosistem insanların da içinde bulunduğu gezegende tüm canlıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Her canlı türü azaldıkça yok oldukça gezegendeki canlıların ihtiyacını karşılama kapasitesi de azalıyor. Oksijeninden suyun temizliğine kadar besininden ormanlarına kadar yaşamımız için gerekli her şey e, çok büyük zarar görüyor bu yok oluşlardan. Şöyle düşünebiliriz yani gözlerinde şöyle canlandırabilir bizi dinleyenler de bir odanın içinde karanlıkta ellerinde mum yanan 50 tane insan düşünsünler ve bu mumların birer birer söndüğünü hayal etsinler. Ee, ilk sonen mum ortamdaki ışığı çok değiştirmeyecektir İkincisi de değiştirmeyecektir üçüncüsü de değiştirmeyecektir ama son 5 mum'a geldiğinizde artık yok olduğunuzu anlayacaksınızdır karanlığa gömüldeceğinizi 5 mum için de şey, mu? savaşacağınızı evet bu böyle bir şey yani şu andaki bu 13 dakikada bir tür yok oluyor şu anda değişimize oturup gerçekten üzülmemiz gereken bir durum hani henüz bizi etkilemiyor diye kendimize pay çıkarmamız gereken bir durum değil bu Evet, ben de bir iki ufak ilavede bulunayım. yani World Wide Fund Dünya Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin 2016 yaşayan gezegen raporuna göre son 40 yıl içinde sadece son 40 yıl içinde ya senin de dediğin gibi uluslararası dünyadaki hayvan popülasyonun yüzde 60, 60 ya akıl almaz evet. bir şey aslında 40 yıl içinde hayvanların yüzde 60'i gitmiş durumda mesela Kuzey Amerika'da 40 yıl öncesine göre 1 milyar kuş daha az görünüyormuş semalarda Britanya'da bazı böyle ikonik türler ağaç kırlangıçları filan gibi %90 düşmüşler yani yok oluş böyle bir şey işte Almanya'da mesela o Habir'e konuştuğumuz şeye tekrar atıf yapacak olursak böceklerin ki onları işte kuşlar yiyor. Tabii başka böcekler ve kuşlar yiyor. Son 27 yıl içinde 4'te 3'ünden fazlası %76'sı yok olmuş durumda. Bu bütün türlerin çöküşüne işaret ediyor tabii. Borneo'da şey Borneo Odası'ndaki Endonezya'daki orangutanların neredeyse yarısı sadece 1999'dan bu yana yani yüzyılın yeni bin yılın başından beri yarısı gitmiş 2015'e kadar daha üstelik araştırma o kadar fillerde bir 10 yıl içinde fillerde %62 kayıp Ya yani her her 15 dakikada bir ne? bir fil öldürüyorlar. Yani bu harikulade güzellikte ve inanılmaz bir Fantastik mucize bir ki şey ki Borneo orangutanı da oldukça ünlüdür Ya yani dünyanın en akıllı yaratıklarından biri Borneo'da Dün... hala vahşi ortamlarında görebileceğiniz nadir yerlerden bir tanesidir orangutanları. Evet yani bu yok oluşların insanı nasıl etkilediğine ve hayatımızı nasıl etkilediğine dair en güzel kanıtlardan bir tanesi İngiltere. Sizin o örnek verdiğiniz. İngiltere'de e, kuş meraklısı çok fazladır. Evet. E, yani kuş Avrupa'daki en fazla kuş gözlemcisi de zaten oradadır. Evet. Şöyle bir çalışma yapılıyor yani çok erken tabii ki çalışılıyordu bu konular. E, yaygın kuş izleme diye bir şey yapıyorlar ve yaygın kuşların işte serçeydi, tarlalarda, kırsalda takılan bir takım kuşlardı. Bu, bu gibi kuşlardan bahsediyoruz yaygın kuş derken. E, bun, bunları inceliyorlar ve bunların sayısının olağanüstü düştüğünü fark ediyorlar. E, uzun yıllar yaptıkları çalışmalar sonucunda. Aslında bu sayıdaki düşüşün aynı zamanda hayatlarının kalitesindeki düşüşle çok paralel olduğunu görüyorlar bir yandan da. Çünkü tarımda kullanılan ilaçlar, tarımda kullanılan gübreler, tarımda kullanılan birtakım takım canlı hayatına zararlı maddeler temel neden olarak bu kuşların sayısını azaltıyor. Ve bu kuşların sayısı azaldıkça aslında yiyeceklerin kalitesi de azalıp insan hayatına etki etmeye başlıyor bu. Sonra bunu fark ettikten sonra ülkedeki tüm tarım politikasını değiştiriyorlar ve ardından tekrar tarımdaki iyileşmeyi kuşların sayısındaki artıştan izliyorlar. Ee, aynı zamanda anlatmak istediğim şey şu, diğer canlıların varlığı bizim hayat kalitemizin çok önemli bir yaşam göstergesi. Evet yani tabiatta da yani buğday, bütün işte arpa, yulaf vesaire yani en önemli gıda maddelerini oluşturan tahılların da tarımda e, hasat mevsimlerinin de bitmek üzere olduğuna dair toprağın kalitesinin tümüyle ma mahvedilmesinden dolayı Yani 2 sene önce mi, 3 sene önceydi yanılmıyorsam. 60 hasat mevsimi İngiltere için kaldı hesaplanıyor. Doğru. Yani inanılmaz at, derece kirlettiler toprakları. 60 yıl sonra, hatta 55, 56 yıl sonra gıda maddesi yetiştirilemeyecek demek oluyor bu Britanya'da, adalarda, Büyük Britanya'da. Yani bir. <gülüyor> Şimdi bu fosil yakıtlardan vazgeçilmesi gerektiği zorunluluğu artık aşikar. Bunu daha fazla yani siyasetçilere falan bir şey anlatmaya lüzum yok. Sadece işte gerek iklim bilimcilerin gerekse gençlerin genç neslinden insanların mahkemelere başvurarak şehirlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde New York şehri dahil. ...işte eyaletlerin... ...mahkemeye vermeleri... ...bizim insan haklarımızı... ...yaşama hakkımızı elimizden alıyorsunuz... ...demeleri gibi... ...hareketler var. Mesela Avustralya'da... ...en acayip şey var. Malcolm Turnbull... ...yani başbakanları... ...şey diyor... ...biz kömür satmazsak... ...rakiplerimiz satar diyor... Öyle ilginç bir benzetme ki bu 1908'de Birinci Dünya Savaşı'na Giden o korku Dört Nala giden kabus atmosferi İçinde de aynı şey Biz silah yapmazsak Üretmezsek rakiplerimiz bize Ezer mantı tamamen geçerli. Evet. yani insanoğlu Korkularının <gülüyor> esir... Başına gelmesi Dediğimiz ee... şey bu aslında Korkularının esiri olmak sonra da Bütün hayatı onun sirayet yani, etmesini bizzat davet etmek. Evet, bir avuç şirketin kar ihtirası için. Yani Avustralya'daki bütün kıyamet bu Adani denen işte ilk Avustralyalı'da değil şirket. Yeğint <gülüyor> şirketi. Onun kömür satmasına bir, tabii Avustralyalı bir takım zengin e, hanımefendilerin de içinde bulunduğu şirketlerle anlaşma yapıyorlar. Fakat yani daha fazla artık riskte olamaz dünya. Ap açık ortada. Yani dünyanın halini ...işte daha, sabahleyin bir kez daha söyledim ama... ...bir, bir cümleyle tekrarlayayım... ...Darca Mile yazdı... ...Truth Out e, internet sitesinde... ...her ay yazıyor dünya durumunu... ...çok net söylüyor... ...dünya değişti... Değiş. ...bildiğimiz dünya değil... E, ...biyosferin... ...canlılar aleminin... ...büyük bölümleri... ...gözlerimizin önünde dağılıyor... ...buzlar, nehirler, okyanuslar... ...vesaire... ...ve bu bizim yeni gerçekliğimiz... Ve her birimiz her gün sormalıyız. Nasıl hayatımı yaşayacağım bundan böyle? Nasıl sürdüreceğim öyle? Evet. Şeyde evet. E, dünya deyince insanlarımız genelde bunu kendisi, sanki kendisinin yaşamadığı bir gezegen gibi düşünüyor olabilir. Ama hani e, öyle değil. Daha da küçültelim şehirlerimiz. E, bu özellikle şehirlerle ilgili... Ara, araştırma yapan iklim değişikliğiyle ilgili mücadelelere katkı veren C40 diye bir oluşum var. Büyük megapollerin e, iklim değişimine uyumunu sağlamaya çalışıyor. E, bunun yaptığı bir araştırmaya göre e, tahmin ettiğimizden kimi yerlerde %60 daha fazla toksik atıkla e, ve atmosferdeki kirlilikle e, baş başayız şehirlerde. Bunu tekrar ele alalım evet. bitirelim evet çok Ne yani bugün çok iyi bir haber veremedik ama çok büyük kızılderiler Kanada'da büyük bir mücadele veriyorlar işte. evet başladı o mücadeleyle de ilgili bilgi verebiliriz benim bir arkadaşım çok yakından takip ediyor Kanada'da yaşayan bir arkadaşım şu anda belki bir gün ona bağlanıp bunu dinleyebiliriz çok iyi olur açık evet. gazetede de bağlanabiliriz peki ölü bir hafta görüşmek üzere görüşmek hoşçakalın. üzere hoşçakalın